Selamünaleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 20.sini yapacağız inşallah. Bugünkü alt başlığımız son önceki 2 haftadır devam ettiğimiz sunduğumuz sünnet kavramının 3. bölümü. İnşallah bugün bitireceğiz ve başka bir konuya geçeceğiz inşallah bundan önceki bölümlerde sünnet kavramı üzerinde dururken iki sünnet kavramının ortaya çıktığını görmüştük. Birincisi insani sünnet. İkincisi vahyin sünneti. İnsani sünnet, yani insanın düşüncelerinin, sözlerinin, yaptıklarının kendisinden sonra devam etmesidir. Herhangi bir insanın düşüncelerinin, sözlerinin, yaptıklarının kendisinden sonra devam etmesi. Sünnet kelimesinin yugat anlamına göre, her insanın düşüncesi, sözleri, yaptıkları, kendisinden sonra insani sünnet olarak devam eder. Allah ayetlerinde buna toplumların sünnetini de ekleyerek, toplumların düşüncelerinin, inançlarının, sözlerinin, yaptıklarının da sünnet olduğunu bize bildirir. İnsani sünnet kapsamında Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'in de abduhu sıfatıyla yani insanlık sıfatıyla ortaya koyduğu düşünceler, sözler ve davranışlar bize sünnet olarak gelir. Bundan önceki bölümde ayetlerin olmadığı yerlerde Resul'ün iştahatlarından söz etmiştik. Resul'ün iştahatlarına karşılık Allah'tan ret ve kabul anlamında bir ayet gelmemişse Resul'ün iştahatları insani sünnet olarak bizlere kadar gelir. Aynı şekilde Resul'den sonra devletin başına imam olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve daha sonraki imamların da düşünceleri, sözleri, davranışları sünnet olarak gelir. Aynı şekilde Müslümanların devletinde vali, ordu komutanı, Olanların da sözleri, davranışları, sünnet olarak gelir. Yine aynı şekilde, insani sünnet olarak mezhep kurusu olduğu söylenen imamların, hadis alimlerinin, tefsir alimlerinin düşünceleri, sözleri, davranışları da bize sünnet olarak gelir. Yine günümüze ışık tutan değerli fikir adamlarının düşünceleri, sözleri, davranışları da bize sünnet olarak gelir. Bütün bunlar, sünnet kelimesinin lügat anlamındaki İnsani sünnet kavramındadır. İnsani sünnet insana aittir. İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. İnsani sünneti anlamak için düşüncelerin, sözlerin, davranışlarının temeline bakınız. Eğer düşüncenin, sözün, davranışın temelinde ayet yoksa, yani bir sünnetin kaynağı ayet değilse, o Allah Resulü'nün insani sünnetidir. İnsani sünnet, Müslümanların dinini oluşturamaz. Ancak her insani sünnet, Müslümanlar için değerlendirilmesi gereken önemli bilgilerdir. İster Resul, ister Resul dışı. Diğer insanların insani sünnetleri, Müslümanların kültür gelişiminde önemli değerlere sahiptir. Ne yazık ki günümüzde Müslümanlardan bazıları, dini ne olursa olsun fark etmeden, fikir adamlarının, bilim adamlarının görüşlerini öğrenmek için okur, araştırır, davranışlarını öğrenir, hatta sözlerini ezberler de iş, sünnet konusuna gelince, Resul'ün insani düşüncelerini, sözlerini, davranışlarını reddeder. Hatta, bazılarının tanırım, hayatı boyunca hep batılı yazarların sözlerini okur, konuşur, sağda solda paylaşır da Müslümanların sözlerini paylaşmaz. Yaptığını da bilgilik olarak lanse eder. Bu çelişki gariptir. Her türlü insanın düşünceleri, sözleri, davranışları bazı Müslümanların gündeminde yerini bulur. Ama Resulün düşünceleri, sözleri, davranışları Müslümanların gündeminde yerini bulmaz. Bu garipliği anlamak mümkün değildir. Ancak şurası muhakkaktır ki, hangi çağda yaşarsa yaşasın, her Müslümanın özellikle Resul'ün düşünce, söz ve davranışları Müslümanlar için önemlidir. Müslümanlar bilmelidir ki insani sünnet vahiy kaynaklı değildir. İnsani sünnetten dine dair inanç, söz, davranış oluşturulamaz. Müslümanlar bu eğrimi anladığı müddetçe Resul'den ve diğer Müslümanlardan gelen bütün bilgiler Müslümanlar için önemli değerlerdir. Bilgiler Müslümanları olgunlaştırır. Onun için Müslümanların bu tür bilgileri edinmelerinde kendileri için yararlardır. Bilgiler edinilirken ayetler Müslümanlara yol gösterir. Gelen bilgilerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğretir. Müslüman, ucuza kaçmadan aklıyla, emeğiyle bilgilerini oluşturmak, kendini zenginleştirmekle görevlidir. Aksi halde büyük sorumluluk üstlenir. Vahyin sünneti, insani sünnetten farklıdır. Allah Resulü'nün, Allah'ın gönderdiği ayetleri topluma olduğu gibi okuduktan sonra, toplumdan gelen sorular karşılığında yaptığı açıklamalar ve Ayetlerin uygulanmasına yönelik, davranışlara yönelik, ayetlerin uygulanışını gösteren, gösterdiği sözler ve davranışlar vahyin sünnetidir. Allah Resulü bunları insani olarak değil, Resullük sıfatıyla yapmıştır. Yani, Resul insan olarak Allah'ın ayetlerinin açıklanmasında kendiliğinden bir şey katmaz. Hz. Peygamberimiz Allah'ın ayetlerini açıklarken veya o ayetler amele yönelikse ameliyle ilgili ameli hükümlerle ilgili ameli emirlerle ilgili Allah'ın ameli emirlerle ilgili nasıl uygulanacağı konusunda gösterirken veya açıklarken kendiliğinden bir şey katmaz. Allah'ın ona hikmet sıfatıyla açıkladığı gibi açıklar. Zira hikmet gönderilen ayetin ne anlama geldiğine yönelik Rabbinden gelen bilinçtir. Allah'ın gönderdiği her ayetin ne anlama geldiğini, hangi hikmetini, yani o ayetin hikmetini ayetle birlikte Allah ona göndermiştir. O da ona göre açıklar ve uygular. Bunu da ayetlerinde açıkça Allah belirtmiştir. Bundan önceki bölümlerde de örnek verdim. Bir ayette geçen kelimelerin Farklı anlamları varsa, o farklı anlamlardan birini seçmek bizim için iştahadi bir karardır. Ama Allah Resulü seçerse, o, o ayetin hikmetiyle seçmiştir. Yani Allah'ın gönderdiği biçimiyle seçmiştir. O, onun iştahadi seçtiği bir sonuç değildir. Allah Resulü, ayette geçen kelimelerin anlamlarını bizim gibi seçmez. O Allah'ın bildirdiği şekilde seçer. Ortaya koyar ve der ki bu anlam budur der. Biz ne deriz? Bu ayetin içinde geçen kelimelerin anlamları şunlar şunlardır. Bize göre en doğrusu bu ayetin bu kelimelerdeki anlamlara göre bu ayetin anlamı budur der ve sonunda da en doğrusunu yine Allah bilir deriz. Geçmişte hikmet konusunu mecrasından saptırıp kendi heva ve heveslerine göre açıklayanlar olmuştur. Bunun nedeni, ayetleri kendi anlayışlarına göre açıklamak ve uygulamaktır. Allah Resulü, Hz. Muhammed'i devreden çıkarıp kendilerini Resul ilan etmektir amaç. Aslında işin altında yatan, zımni bir şekilde yatan şey budur. Yani, hikmet kavramına öyle bir açıklama getirirler ki, ortadan Resulullah'ı kaldırırlar, kendilerini onun yerine, Resulün yerine korlar ve kendi zamanlarında, kendi devirlerinde artık Allah'ın ayetlerini açıklayacak makam ve mevki sahibi kendileri olmuştur. Hikmet kavramını bu şekilde kendilerine çıkar sağlayacak şekilde yorumlayan birçok insan bugün ve geçmişte mevcut olmuştur. Ve bu tür açıklamalar marjinal de olsa başarılı olmuştur. Vahyin sünneti, Müslümanları bağlayıcı bir sünnettir. Yani Müslümanlar, Resul'ün herhangi bir ayetle ilgili açıklaması veya amele yönelik uygulamaları, açıklamaya, uygulamaya yönelik bütün o söyledikleri bize doğru bir şekilde geldiği müddetçe, hem sözlü hem yaşam şeklinde geldiği müddetçe Müslümanlar ona dikkat etmek zorundadır. Her Müslüman, istediği gibi Allah'ın ayetlerine açıklama, uygulama yetkisine sahip değildir. Çünkü Allah Rasulü'nün peygamberlik sıfatında, Risale sıfatında insanlara ayetleri açıklama görevi vardır. O açıklamalara Müslümanlar dikkat etmek zorundadır. Allah'ın ayetlerini bir taraftan ayetleri açıklarken, Herhangi bir suredeki ayeti diğer başka bir suredeki ayet açıklarken aynı zamanda Resul'ün de zaman zaman sorulan sorulara göre açıkladığı olmuştur. Eğer her Müslüman ayetleri istediği gibi açıklar, uygularsa o zaman İslam diye bir şey kalmaz. İnsanların anlayışları, açıklamaları, davranışları İslam'dan başka bir din olarak karşımıza çıkar. Tıpkı rahiplerin uydurduğu Hristiyanlık gibi olur. Tıpkı hahamların uydurdukları Yahudilik gibi olur. Müslümanların açıklamaları da eğer kendilerine bu şekilde hak kabul ederlerse, yani bizim açıklamalarımız İslam'a aittir ve bu bir dindir derlerse, o zaman da aynı rahip ve hahamlar gibi Müslümanların açıklamaları da yeniden ortaya koydukları, uydurdukları bir Müslümanlık olur. Bugünkü tartışmaların veya günümüzdeki tartışmaların veya geçmişteki tartışmaların temel dinamiklerinden bir tanesi de budur zaten. Vahyin sünnetini anlamanın yolu, Resul'den gelen düşünce, söz ve davranışların kaynağında vahiy olup olmamasıdır demiştik. O zaman Resul'den geldiği söylenen herhangi bir sözün, Resul'den geldiği söylenen herhangi bir tavrın, Resul'den geldiği söylenen herhangi bir uygulamanın, Temelinde ayet var mı yok mu sorgusu Müslümanların temel bir metodu olmalıdır. Temelinde ayet vardır. Mesela bu ayeti açıklayan diğer ayetler vardır. Ve Resulullah'ın açıklaması vardır. Müslümanın yapacağı görev o ayetle ilgili açıklayan ayetleri ve Allah Resulü'nün açıklamalarını yan yana getirip birlikte okumasıdır. Birlikte mütala etmesidir. Gelen bilgilerin ayetlerin temel mantığına aykırı olup olmaması esastır. Bunu da ancak nasıl yapacaktır? Biraz önce dediğim gibi. Önce ayeti tespit edecek, sonra onu açıklayan ayetler var mı? Kur'an'da onları tespit edecek, sonra Resulullah'ın açıklamasını veya uygulamaya yönelik o sözleri, davranışları, gelen bilgileri ortaya koyacak, hep birlikte mütala edecek. O zaman o temel mantığa uygun olup olmadığını görür. Tek başına alırsa bir haberi veya bir bilgiyi o zaman onun mantığını kurması zorlaşır. Nasıl herhangi bir paragrafı okuduğunuz zaman eğer bir yazı birden fazla paragraflardan oluşuyorsa sadece bir paragrafla yazı hakkında genel bir kanaat oluşturamayacaksak veya herhangi bir cümleyi bir paragraf içinden seçip de o cümleyi genel paragrafın veya genel yazının durumunu dikkate alarak değerlendiremezsek, o zaman cümle kendi başına alır gider, paragrafla kendi başına alır gider. Onun için tespit edilen ayet Kur'an bütünlüğü içerisinde onu açıklayan diğer ayetlerle birlikte düşünülüp, Resul'den gelen bilgilerde aynı mantık çerçevesinde değerlendirildiği zaman, o zaman tutarlı, temel mantığa uygun bir sonuç çıkar. Aksi halde gelen bilgi ayrı değerlendirilir, o ayet tek başına Kur'an'ın bütünlüğünden ayrı değerlendirilir. Ve ayrı mecralara gider. Eğer asıldan gelen bir sözün kaynağında ayet var ama ayetlerin temel mantığına aykırıysa o zaman gelen bilginin doğruluğu tartışılır. Yani o bilgi yanlış bir kaynaktan, yanlış bir yerden gelmiş olabilir. Doğruluğu tartışılır. Bilginin gelişinde yanlışlıklar olabilir, eksiklikler olabilir veya bilgi Rasulün açıklamasına, uygulamasına yönelik olmayıp, Rasulün açıklamasıyla, uygulamasıyla ilgili rivayet edenlerin anladığından ibarettir. Yani o bilgiyi bize aktaran, rivayet edenler niye anlamışlarsa onu bize aktarmış olabilirler. Aslında bir sözün, bir davranışın rivayetinde en büyük problem sözlerin, davranışların, birebir naklinin yapılıp yapılmadığıdır. Genellikle insanların yazılı veya sözlü nakilleri birebir olmayıp anladıklarından ibarettir. Yani, şöyle diyebiliriz daha basit bir şeyler: Herhangi bir kişi bir sözü duydu, herhangi bir kişi bir davranışı gördü, onu birebir olduğu gibi nakledebilir mi? Yoksa nasıl nakleder? Hadis kaynaklarında gelen bilgiler üç mantıkla gelir. Eğer hadis kaynaklarında okuyanlar varsa göreceklerdir ki hadis kaynaklarında gelen bilgiler üç mantıkla gelir. Birincisi, Resul şöyle dedi, böyle tarif etti gibi ana başlık altında toplanacak hadisler. Yani bizatihi duydum, Resul şöyle dedi veya bizatihi gördüm, Resul böyle tarif etti, böyle yaptı gibi haberler. İkinci mantıkta gelen haberler ise, Resul'ün şöyle yaptığını gördüm şeklinde gelen haberler. Yani uzaktan bir şekilde Resul'ün yaptığını görmüş. Ama tarifi üzerine yaptığını görmemiş. Bir hareketini görmüş. Resulullah'ın onu görmüş, anlatıyor. O hareketi kendine göre anlatıyor, yorumluyor. Üçüncü mantıktaki gelen haberler ise sahabelerin kendi anılarını anlattığı haberlerdir. Bu hadislerin Resul'le hiçbir ilgisi yoktur. Bugün Kütüb-i Sitte diye bugünkü sünni dünyaya gelen hadis külliyatlarına baktığımız zaman eğer bir okuma fırsatımız olursa şunu göreceğiz. O hadis kitaplarında aynı zamanda sahabelerin de kendi anılarını birbirlerine anlattığı haberler vardır. Resul şöyle dedi, böyle tarif ettik gibi haberler, hadis kaynaklarında mevcuttur. Hatta, çoğunluğu teşkil ediyorlar da diyebiliriz. Ancak, mükerrerleri ortadan kaldırırsak, çok fazla hadis yoktur. Aslında bütün hadis külliyatlarını derlesek, toplasak ve mükerrerlerini ayıplasak, bir kenara koysak, tek hale getirsek, aslında çok fazla hadis yoktur. Aynı şeyi, Kur'an'da da yapabiliriz. Mesela, Aynı şeyi şöyle yapsak, bir ayet kaç yerde geçiyor? Diyelim ki 10 yerde, 15 yerde, 20 yerde geçiyor. Bütün bunları kaldırsak, tek bir noktaya toplasak, Kur'an kaçta kaça iner diye, şöyle düşünseniz kafanızda, herhalde bir rakam çıkacaktır, bir sayfa çıkacaktır yani. Çünkü mükerrer ayet çoktur. Mükerrer hadislerde çoktur. Ve mükerrer hadislerinin yanında, hadis derleyen ilim adamlarının ayrı ayrı farklı mecralardan aldığı birbirine benzer hadislerde aynı şekilde noktalanabilir, bir tespit yapılabilir. Veya bugün kütüb sitte, eğer Sünni dünyasının örnekleyelim temel bir hadis kitabıysa, bugün teknolojik imkanlarda kullanılarak bütün o kütüb dahil olan, hatta onun dışındaki birçok hadis kitapları da içine katılarak, mükerrerleri bir kenara konarak bir hadis kitabı oluşturulursa herhalde 5-10 ciltlik, 15 ciltlik, 20 ciltlik hadis kitapları yaklaşık bir ikinci cilde inebilir rahatlıkla. Hz. Peygamberimizin 23 yıllık hayat hikayesinden süzülen hadisler İslam dini gibi önemli bir dinin Resulüne ait olmasına rağmen çok fazla değildir. Yani siz öyle işte 10 bin, işte 20 bin Beş bin, altı bin hadis nakledildi diye düşünülüyor, söyleniyor ama bir de şu mantıkla bakarsanız, eğer mükerreleri çıkarırsanız, sadeleştirirseniz elde çok az bir hadis kalır ve bu kalan hadislere baktığınız zaman bir deviri kapatıp bir devir açmış ve Mekke hayatıyla, Medine hayatıyla insanlığın geleceğine birçok şey katmış. Ve büyük bir tarihi olayı gerçekleştirmiş Hazreti Peygamberimizin 23 yıllık hayat hikayesinden bu kadar haber değil, daha çok haber gelmeliydi diyebilirsiniz. Çok azdır. Bir de Resul'den geldiği ifade edilen hadisleri, vahyin sünneti, insani sünnet olarak ele aldığımızda, hadis kitapları içindeki vahyin sünneti bölümü çok azdır. Yani hangi hadisin temelinde ayet vardır diye, vahyin sünneti olabilecek hadisler hangilerdir diye bir derleme, bir inceleme, bir analiz yapmaya kalkarsanız bu sefer hadislerin rakamı iyice düşmeye başlar. Bugün hadis külliyatlarının bu açıdan ciddi bir incelemeden geçirilmesi gerekiyor. Ivır konuları bir kenara bırakıp gerçekten Müslümanların temel kaynaklarını oluşturabilmek için bugünün imkanları da teknolojik imkanları da kullanarak bugün hem peygamberin tarihine ait, tarihi bilgilerine ait tarih kitaplarının analiz edilmesi hem hadis kitaplarının gerçekten iyi bir dikkatle analiz edilmesi gerekiyor. Kaynağı vahiy olan hadisler, kaynağı vahiy olmayan hadisler, başlığı altında dizilecek yeni bir hadis kitaplarına ihtiyacımız var. Hadis üzerinde çalışan değerli bilim adamlarımızın bu yönde hazırlık yapmaları yerinde olacak. Resul'ün şöyle yaptığını gördüğün mantığında gelen hadisler, bu tür hadisler, Resul'ün bizzat sözlü açıklamasına, fiili göstermesine dayalı değildir. Herhangi bir şekilde Resul ile birlikte olan bir sahabe, daha sonra konu açıldığında, ben Resul'ün şöyle yaptığını gördüm, görmüştüm diye nakletmiştir. Yani herhangi bir konu açılmış. O konu üzerine ben Resul'ün bir yerde bulunurken onun şöyle yaptığını gördüm demiş. Mesela bir örnek vereyim. Bir gün Resul'ün eli kanamış ve kalkmış, abdest almış. Sağde naklediyor. Bir gün Resul'ün eli kanamıştı, kalktı, abdest aldı. Bu bir hadis. Sahabe bunu naklediyor. Resul'ün eli kanadığı için mi abdest aldı? Yoksa abdesti yoktu da onun için mi abdest aldı? Veya kan abdesti bozduğu da onun için mi abdest aldı? Yorumları sonradan fakihler tarafından yapılmıştır. Herkes bir yerden tutturmuş, o haber üzerine abdestin kanla ilişkisini kurmaya veya elinin kesilmesine meydana gelen kanın akmasıyla meydana gelen olayı değerlendirmeye ve bundan bir sonuç üretmeye gitmişlerdir. Halbuki sahabenin yaptığı nedir? Bir olay görmüş, Nedenini bilmiyor. Nedenini de sormamış. Yani ya Resulullah, siz eliniz kanayınca kalktınız, abdest aldınız. Neden? diye bir soru yok. Herhangi bir soru yok. Daha sonra da Resulullah da vefat edip gittikten sonra bir mecliste konu açıldığı zaman sahabe naklediyor. Ben o gün, o zaman şurada mecliste bulunurken Resulullah böyle yaptı diyor. Nedenini sormamış, cevabını almamış ama bu haber üzerine bu sefer fakihler kafa çalıştırmaya başlamış, hüküm üretmeye başlamış. Bunun gibi hadisler. Belki de örnekleyelim, yani Resulullah kalkmış, abdest almıştır. Belki de Resulü keyfi şekilde serinlemek için kalkıp abdest almıştır. Orası çöldür. Çölün yaşatları vardır. Her zaman sıcak ve her zaman insanlar terleyip duruyor. Çölün şartlarında yaşayan bir insanın su ile teması her zaman mümkün. En güzel temas şekilde abdest. Hele elin, yüzün, kolun ve ayakların su ile temasını sağlamak sıcak bölgelerde önemli. Bugün abdest almasalar bile işte sıcak yerlere gittiğimiz zaman ve yaz geldiği zaman güne görüyoruz. İnsanlar iki de bir serinlemek için gidiyor, elini, yüzünü, kolunu ve başını yıkıyor. Ha bir ayak kalıyor örnekleyelim. Ayağını da yıkasa çok güzel olacak, terli ayak kokuyor çünkü. Şimdi, bu genelde bir toplumsal o şartlarda yapılan bir şey. Belki öyle yaptı. Bilmiyoruz. Allah'a yardım. Ama sahabe bunu nakletti. Hepsi bu. Buradan da hüküm üretildi. Bir şeriat üretildi. İster Resul'den bir ayetin açıklamasına, uygulamasına yönelik hadisler nakledilsin. İster sahabe ben Resul'ü şöyle yaparken gördüm şeklinde bir hadis nakledilsin. Hangisi olursa olsun fark etmez. Bütün nakillerde nakleden kişilerin durumu önemli. Yani hadis ravileri önemli. Bu konu, ravi yani hadis nakledenler, rivayet yani nakledilen hadisler veya haber, hadis haberdir aynı zamanda, haberler. Geçmişte, ravi tenkidi, haber tenkidi yani, ravi tenkidi hadis tenkidi bablarında hadis veya fıkıh alimlerince bir hayli tartışılmıştır. Aynı zamanda tefsir alimlerince de tartışılmıştır. Yani o gelen haberler hem raviler açısından tartışılmıştır hem de gelen haberler açısından tartışılmıştır. Ve bunu hadisciler de yapmıştır. Tıpkıhçılar da yapmıştır. Tesirciler de yapmıştır. Ve bu nedenle ravilerle ilgili tarih kitapları oluşturulmuştur. Buna da tabakatlar denilmiştir. Yani parça parça raviler hakkında tarihi bilgileri oluşturan tabakatlar oluşmuştur. Buradaki amaç hadisleri nakleden kişiler arasındaki diyalogları kurmaktır. Tabi Resul'ün vefatından 150 yıl sonra başlayan bu faaliyetler 150 yıl geriye doğru gittiği zaman aradaki ilişkileri, kişiler arasındaki ilişkileri bulmak öyle kolay bir halse değildir. Haber naklinde insani boyutlar Algılama, anlama, nakletme başlıklarında incelenebilir. Ve incelenmiştir de geçmişler. Algılama dediğimiz şey, haber nakleden insanın algılama kapasitesiyle ilgilidir. Algılama kapasitesi, beş duyunun gücüne, aklına, mantığına, iradesine, kültürüne, duygularına bağlıdır. Beş duyu dediğimiz duyma, görme, Dokunma, tatma, koklama duyularının nakledilen haberleri algılamada önemli rolleri vardır. İyi görememe, iyi duyamama, dokunarak ne olduğunu tam anlayamama, tatmadan bilememe, koklamadan karar verememe gibi tüm olgular nakledilen haberin konusuna göre önem kazanır. Diğer taraftan her insan bir olayı yani bir sözü, bir davranışı aynı şekilde algılamaz. Zira algılamada insanın önem verdiği konular çok önemlidir. Yani şimdi burada örnekleyelim şu anda kaç kişi var? Ben dahil 14 kişi varız. Bu 14 kişi herhangi bir olayı algılamaya gittiği zaman, yöneldiği zaman herkes önem verdiği noktalardan olayı algılar. Aynı şekilde görürler değil. Önem verdiği şekliyle görürler, önem verdiği şekliyle duyarlar, önem verdiği şekliyle akıllarına mantıklarını oluştururlar ve ona göre olayı algılamaya çalışırlar. Bir bakıma, onların önem vermesi olayı algılamanın yönlendiricisidir. Görmenin yönlendiricisi, duymanın yönlendiricisi ve akletmenin yönlendiricisi, mantık kurmanın yönlendiricisidir. Hafızaya kaydetmenin yönlendiricisidir. Bunu mesela bir örnekle açıklayalım. Ben mesela 70'li yıllarda memleketimde kitapçılık yapıyordum. Müslümanların yaptığı her türlü etkinliğin merkeziydik. Kitabevi olarak oradan hareket ediyordu her şey. Diyelim ki bir konuşmacı çağırdık o dönemlerde ki bu dönemlerde de aynı aşağı yukarı. Gelen kişi konuşmasını yapıp gitti örnekleyelim. Arkasından değerlendirmeler yapılıyor her zaman olduğu gibi. İşte Mesela ben İzmir'de oturuyorum şimdi. İzmir'de bazı dernekler, kuruluşlar, yabancı yerlerden konuşmacılar getiriliyor. Yazarları, çizerleri veya değerli insanları getiriyor. Onlar konuşturuluyor ama arkasına o gittikten sonra yorumlar yapılıyor. Her zaman olduğu gibi. Sizin içinizde de bulunduğunuz yerlerde de aynı şeyler vardır. Mesela Almanya'daki arkadaşlar Türkiye'den birisini getirdikleri zaman yorumlar yapılır. Burada da mesela mektep odasına da bir konuşmacı getirilirse, konuşmacının arkasından kişiler kendi kendilerine o gittikten sonra yorumlar yapabilirler. Bu bir adettir. Bazen iyidir, bazen kötü bir adettir. Neyse. Gelen kişi konuşmasını yaptı gitti, arkasından konuşmaya gelen, konuşmaya giden insanlar, insanların tepkileri genelde bizim kitabevimizde konuşulurdu. Orası merkezdi. Şehrin merkezindeydi. Konuşmalar Bazen gelen kişinin giyiminden, kuşamından olurdu. Bazen uslubundan olurdu. Ya çok iyi konuşuyor da, uslubu çok bozuk. Veya ya aslında çok şey anlatmadı da, örnekleyelim. Çok önemli konulardan bahsetmedi ama çok kitabi konuşuyordu, çok güzel konuşuyordu. Yani mükemmel bir uslup vardı. Keşke herkesin böyle bir uslubu olsa mesela. Kimi onunla ilgili söylenenlerden bahsediyor. Yani konuşmayı bir kenara itiyor. İyi, hoş adam da onun hakkında şöyle söyleniyor, böyle söyleniyor, ben geçen de şunu şöyle duydum, bunu böyle duydum, şöyle dediler, böyle dediler. Kimi? Konuşma içindeki herhangi bir konuyu. Yani mesela bir saat konuşmuş, onun içinden beş dakikalık bir konuşma bölümünü onu konuşuyor. Kimi? Başka bir konudan söz ediyor. Yani insanlar konuşmacıda neyi görmek istedilerse onu görüyorlar ve onu anlatıyorlar. Kimi kılık kıyafetini aramış onda nasıl bir de, kimi uslu bu aramış, kimi o konuşmanın içerisinden bir şey aramış, kendiyle bütünleştirmiş onu konuşuyor. Algılama bu. İnsan algılaması dediğimiz zaman algılama budur. Her birimizde aynıdır. Bende de sizde de fark etmiyor. Bütün insanlar da aynı. Herkes bir olayı, bir konuşmayı veya bir sözü, bir okuduğu şeyde görmek istediğini, bulmak istediğini algılıyor. Eğer konuşmacıyla ilgili sadece bir kişinin anlattığına bakarsak Konuşmacıyla ilgili hiçbir şey bilmeyiz. Birçok şey de biliyoruz, diyemeyiz. İşte haber nakledenlerin en büyük problemlerinden biri bu. Neyi duymak, neyi görmek, neyi anlamak istiyorsa onu bekliyor. Oraya dikkat ediyor, diğer şeylere dikkat etmiyor. Müslümanların tarihinde sabittir ki, Resul ile sürekli beraber olan, Resul'ün danışma meclisinde bulunan, hatta Resulün görevlendirmeleriyle vali, ordu komutanı olan sahabeler var. Bizzat yani Medine'de kurulan devleti yöneten insanlar var, orduları yöneten insanlar var Resul'le birlikte. Hadis konusunda merak edenler, önce bunların isimlerini tespit etsinler, şöyle tarihe baksınlar, kimler meşhur bu tarihte? Sonra bu muhterem zatların yani bizzat Resulullah'ın istişarelerine katılmış, danışma meclisine katılmış, onun yardımcıları olmuş onun oluşturduğu orduların başında komutan olmuş onun değişik şeylere gönderdiği vali olmuş onun değişik şeylere gönderdiği elçiler olmuş bu zatların şöyle isimlerini bir tespit edin mesela ve sonra deyin ki acaba bu Resul'le sıkı fıkı ilişkisi içerisinde olan devleti beraber Resul'le beraber yöneten bu insanlar kaç tane hadis nakletmiştir şimdi aklımız varsa bunu sormamız gerekiyor değil mi? yani biraz mantığımız, biraz aklımız varsa bunu sormamız gerekiyor. Ya Mekke'de ve Medine'de ve özellikle Medine'de, peygamberle beraber Medine'de kurulan devleti yöneten insanlar var. Peygamberle beraber meseleleri, konuları tartışan ve bu konularda fikirlerini beyan eden insanlar var. Peygamberle birlikte savaşlara giden ordu komutanları olan insanlar var ve peygamberin sağa sola Görevlendirdiği valiler var. Devlet yönetecek bunlar. Bunları tespit ettik diyelim isimlerini. Allah rızası için bu isimleri tespit ettikten sonra bu değerli insanların kütüb sitte içerisindeki hadis kitaplarında kaç tane hadisleri vardır diye bir sorun kendinize ve cevabını arayın bakalım ne çıkacak karşınıza. Ne çıkacak? Toplumu yönetiyorlar. Valiler gittikleri yerde hem devleti yönetiyor, o şehri yönetiyor, hem de fakihlik yapıyor, ordu komutanlığı yapıyor. Savaşlarda bulunuyorlar, peygamberin bizzat meclisinde bulunuyorlar, herkes giremiyor. Peygamber her danışman konusunu tutup da bütün Müslümanlarla beraber mi yapıyor? Belirli kişileri yanına alıyor. Eyle hal vel ak demiş. Daha sonraki fakihler bu kişilere, yani işin ehli olanlar, adalet sahibi olanlar. Ehli hal vel akt. Klasik, sünni fıkhası bu tür insanlar için ehli hal vel akt demiş. Yani adaletli olduğuna toplum tarafından akt edilenler, akit yapılanlar. Ortak kararlar. Bunlar toplumun önde gelenleri ve adil insanlar demiş. Ehli hal vel akt. Bunlarla beraber yapıyor ve biz Bunların isimlerine tespit edip hadis kitaplarını arayalım. Bunlardan kaç tane hadis gelmiş? İşin içinde olanlar, devleti yönetenler, Resul'ün dizinin dibinde bulunanlar, Resul'le birçok meseleyi tartışanlar. Bunlardan kaç tane hadis gelmiş? Gerçekten mesela, ben bazı isimlerden söz edeyim. Peygamberlik geldiği andan itibaren Resul'ün yanında can yoldaşı olduğu bilinen Hz. Ebu Bekir'den kaç tane hadis gelmiştir? Hazreti Ali'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Sa'd bin Muaz'dan, Hazreti Esed bin Zürare'den, Hazreti Musab bin Umeyr'den, Hazreti Talha bin Zubey'den, Talha bin Ubeydullah'dan. Dikkat edin saydığın isimlere. Bu isimler Müslümanların tarihinin baş mimarları, Müslümanların tarihinin taşları, bu davanın peygamberle beraber yürütücüleri. Ve Medine'de devleti yöneten insanlar peygamberle beraber. Halid bin Velid, Müslüman olduktan sonra Ebru Sufyan, dikkat edin saydığım isimlere. Şimdi soralım kendimize, bu saydığım isimlerden acaba kaç tane hadis gelmiştir? Merak eden var mı? Soran var mı hiç? ...hiç bu gözle şöyle hadis kitaplarına bakıp da... ...ya bir Esad bin Zürare'den kaç tane gelmiş... ...veya Mus'at bin Umeyr... ...adına hikayeler okuyup, örnekleyelim... ...ağıtlar koyup ve... ...birçok yerde de tiyatrolarını yapıp... ...ve Mus'at gibi bir genç olmanın... ...örnekliğiyle... ...gençlerimizi şuurlandırmak istediğimiz... ...bu mübarek zattan... ...Mus'at bin Umeyr'den kaç tane hadis gelmiş mesela... ...işin içinde... ...hem de nasıl içinde... ...ikinci akabe biyatından önce... Birinci akademiyatında Medineli Müslümanlar peygambere demişler ki, Ya Resulullah, bize gelen ayetleri öğretecek bilgili birini gönder. Bu basit bir insan değil. Mekke'nin içinden seçiliyor Musad bin Umeyr, Medinelerle beraber İslam'ı tebliğ etmek için gidiyor. Bu insanın bize nakledeceği bir haber yok mu? Bu dava ile ilgili. Resulullah ilişkileri ile ilgili. Yok mu yani? Ve varsa kaç tane? Merak eden var mı? Bu konuda araştırma yapıp bu kişilerden gelen hadisleri saymış mı? Hayır. Peygamberle birlikte mücadele içinde olan, Müslümanların devletini birlikte kurup yürüten, Resul'ün etrafında sürekli hizmet gören bu insanlar, Resul'ün düşüncelerinden, sözlerinden, davranışlarından habersiz midirler? Yoksa onların Resul'den duydukları, gördükleri şeyler başka anlamlar mı taşıyor? Yoksa Rasul'ün dava arkadaşları, Rasul ölünce ihanet ederek Rasul'dan duyduklarını, gördüklerini unutmuşlar mı? Rivayet etmemişler mi? Ne yazık ki bugün Müslümanlar Kur'an ve sünnet üzerinde dururken, sünnet kavramlarını oluştururken temelden sorması gereken soruları sormuyorlar. Bakınız, bu çok önemli. Temelden sorması gereken soruları sormuyorlar. Temelden. Demiştik ki algılama insanlara göre değişir. Hazreti Ebu Bekir'in algılamasıyla örnekleyelim. Hazreti Ebu Hureyre'nin algılamasını kıyaslamak mümkün mü? Veya Hazreti Ömer'in algılamasıyla en çok hadis nakleden Ebu Hureyre'nin algılamasını kıyaslamak mümkün mü? Peygamber'in istişare meclisinde bulunmayan, devlet yönetiminde hiçbir etken görevi olmayan, üstelik yeterli gelişmişlik ve olgunlukta olmayan o çağda Peygamber yaşarken o çağda genç daha yeni. Delikanlılık çağlarında olan Ebu Hureyre hadislerin baş Sanki ondan başka hadis nakleden yok gibidir neredeyse yarısına yakın o nakledir. Algılama yanında anlama da önemli. Desek ki herkesin duyduğu gördüğü şeyi aynı şekilde anlaması mümkün mü? Diyelim ki bir kitap okuyoruz veya bir söz işittik, bir olayı gördük, hatta bir kokuyu kokladık, bir eşyaya dokunduk. Bir şeyi tattık, algılamalarımızın yanında anlamalarımız da aynı mı olacaktır. Yani bir mesela bir şeyi yedik, tadılı tattık. Beş kişi tasa, beş kişi ayrı fikir söyler. Veya dokunsa bir şeye, dokunduğu şeyle ilgili beş kişi gözlerini kapatsa farklı şeyler söyler. Algılama farklıdır, anlamalarımız da farklıdır. İnsanız. Hadis nakleden sahabelerin hepsi kendilerine göre anlamışlardır. Anlayışlarında kültür, akıl, mantık, irade kapasiteleri etkendir. Şimdi şöyle düşünsek olur mu? Mesela herkes kendine göre anlar. Anlamalarında eksiklik, yanlışlık, fazlalık olabilir mi? Elbette. Herkesin anlamalarında eksiklik, yanlışlık, fazlalık olabilir mi? Elbette. Herkesin algılamalarında eksiklik, yanlışlık, fazlalık olabilir mi? Elbette. Bu düşünce insanlar için geçerlidir. Yani insanlar eksik algılar, Eksik algıladığı gibi yanlış algılayabilir. Anlarken de eksik anlamış olabilir, yanlış anlamış olabilir, hatta fazla anlamış olabilir. Çok meraklıdır, çok fazla işin içine girmiştir. Biraz da böyle acayip bir algılama içindedir, anlama içindedir. Eğer biz sahabeleri insanlıktan çıkarırsak, bu düşüncelere yanlış deriz. Yani onlar, sahabeler eksik algılamazlar, yanlış algılamazlar, fazla algılamazlar. Eksik anlamazlar, yanlış anlamazlar, fazla anlamazlar deriz. Ne zaman? Sahabeleri insanlıktan çıkarırsak, onlara bir kutsiyet verirsek. Ama sahabeler insandır. İnsani olan özellikleri taşıdığından bu düşünceye doğru deriz. Asıl mesele hadis nakleden sahabelere ve ondan sonra hadis zincirlerinde bulunan ravilere biçtiğimiz kaftandır. Yani sadece sahabelere değil sahabelerden duyduğunu nakleden tabi'inlere, onlardan duyduğunu nakleden et tabi'inlere ve onlardan duyduğunu nakleden diğer Müslümanlara biçtiğimiz kaftandır. Ne, ne biçiyoruz? Onlar insan mıdır yoksa kutsal varlıklar mıdır? Eğer onlara biz kutsal varlıklardır dersek, insanlar gibi eksiklik içinde, yanlışlık içinde değillerdir. Ne anlarken ne algılarken. Eğer onlar insanlar dersek, İnsanlardı dersek onların kutsallığı yoktu, dokunulmazlığı yoktu. Onların günahsızlığı yoktu. Onların efendim herhangi bir yanılmazlık diye bir özellikleri yoktu. Onlar insandı, yanılabilirdi, eksikliği olabilirdi, yanlışlığı olabilirdi dersek bunlar onlar için biçtiğimiz kaftanlardır. Mesela ehli şia, caferi mezhebi bugüne kadar gelen gördüğümüz kendilerine kaynak olarak gördüklerini imamları kutsal olarak görüyor. Eksik değillerdir, yanlış değillerdir, yanılmazlar diyor. Böylece biçtiği kaftan ortaya çıkıyor. İnsanlıktan çıkıyorlar. İnsan olsalardı yanılabilirlerdi, eksik olabilirlerdi, yanlış olabilirlerdi. Onlar bu işi böyle çözmüş. Demişler ki dinimizin temel dayanakları olan imamlarımız insani sıfatlarının üstündedir. Onlar kutsaldır demişlerdir. Böylece biçtikleri kaftana göre hareket etmişlerdir. Peki sünni dünyası ne yapmıştır? Onlar insandır demişlerdir ama kutsal demeden öyle yorumlar yapmışlardır ki aynı noktaya getirmişlerdir. Fark etmemiştir yani. Aynı noktaya getirmişlerdir. Değişik yorumlamalarla. Yani Caferilerle sünniler arasında bu konuda bir fark yoktur. Birileri dürüstçe demiştir ki bizi dinimizi nakleden şu 12 imam kutsaldır, yanılmaz, eksik değildir, fazla değildir, hata yapmamıştır, masumdur. Sünni dünyası böyle şey olmaz demiş ama şimdi yorumlara baktığın zaman, konuşmalara baktığın zaman, anlatımlara baktığın zaman, tartışmalara baktığın zaman böyle demeseler de net bir şekilde dolaylı olarak aynı şeyi söylemişlerdir. Algıladığımız, anladığımız bir sözü bir başkasına bir davranışı, bir başkasına naklederken hepimiz aynı mıyız? Yani algıla, algıladık, anladık algıladığımızı, bir başkasına götürüp Anlatıyoruz, naklediyoruz veya yazıyoruz, yazarak anlatıyoruz. Algılarken farklılaşan, anlarken farklılaşan, naklederken farklılaşmaz mı? Bu konuda şöyle desek, her insan eksik, yanlış, fazla, yorum, doğru nakledebilir. Yani her insan bir olayı, bir sözü, bir başkasına anlatırken eksik anlatmış olabilir... ...yanlış anlatmış olabilir... ...fazladan ekleyerek anlatmış olabilir... ...kendi yorumunu... ...sözü veya davranışı değil... ...kendi yorumunu aktarmış olabilir... ...anlatmış olabilir... ...veya doğru anlatmış olabilir. Beş tane ihtimal var. Ya eksiktir, ya yanlıştır... ...ya fazladır, ya yorumdur, ya doğrudur. Çünkü insandır. Kendi hayatımızdan örnek alalım. Her birimiz şuradaki... ...konuşmayı dinleyen herkes... ...kendisini düşünsün. Bir olayı gördü... ...veya bir sözü işitti bir ay sonra 4 ay sonra konu açıldı. O olayla ilgili başkalarına bilgi aktarıyor. Eksiklik olabilir mi? Yanlışlık olabilir mi? Fazlalık olabilir mi? Kendi yorumunu anlatabilir mi? Olayı sözü bırakıp kendi anladığı yorum anlatabilir mi? Veya birebir doğru. Nasıl doğru? Teyit kasadı gibi, video kasadı gibi. Olduğu gibi nakledebilir mi? Bunlardan her biri olabilir. Ama yüz video kasadı gibi, dost doğru anlatması çok zordur. Bir şeyi naklederken her birimizin olayı tam olarak nakletmesinin mümkün olması biraz zordur. Mutlaka eksiklerimiz olacaktır, eksikliklerimiz olacaktır. Her birimizin eksikliği kendimizi bağlayacaktır. Bu konularda sahabeler de aynıdır. Eksiklikler olacaktır. Acaba naklettiği haberler, duydukları, gördükleri gerçeği ne kadarıdır? Yani sahabeler şimdi Resulullah'tan bir şeyler duyuyor, görüyor. Algılarken farklı değiller miydi? Anlarken farklı değiller miydi? Naklederken neye göre naklettiler? Eksik mi, yanlış mı, fazla mı, yorum mu, doğru mu? Bilemeyiz. İnsandır çünkü. Bazen insanlar halkın tabiriyle bire bin katarak anlatır. Yani duydukları, gördükleri şeyleri ballandırarak anlatmayı ister. Bunu sever. Buna nakledilen şeyin fazlalaştırılması diyebiliriz. Mesela bir söz işittik. O sözü naklederken kendimizden de bir şeyler katarız. Bu insanlık zaafımızdandır. Veya insanlık yapımızdandır. Bazen bunu iyi niyetle yaparız. Sanki duyduğumuz söz yeterli değildir. Kendimiz tamamlarız. Sanki gördüğümüz şeyi olduğu gibi anlatmak yeterli değildir. Kurduğumuz cümlelerle etkisini artırmak isteriz. Ballandıra, ballandıra anlatırız. Ya lehinde ballandırırız ya da aleyhinde ballandırırız. İki yönde olabilir ha. Sadece lehinde olmaz, bir de aleyhinde olur. Bunları iyi niyetle yapabiliriz. Ancak şunu bilelim ki, kasıt olmasa bile haberi abartarak anlatmak, Haberin gerçeğine gölge düşürür. Artık gerçekten çıkmıştır. Bazı insanlar bilmeden haberi yanlış nakledebilir. Neden? Yanlış algılamıştır, yanlış anlamıştır. Dolayısıyla yanlış nakleder. Haberi nakleden insanın nasıl algıladığını, nasıl anladığını bilemeyiz. Kalbini yarıp bakmadık, aklına girmedik. Dolayısıyla yanlış naklettiğini de bilemeyiz o zaman. Her sahabe insandır. İnsan olarak yanılma payları vardır. Geçen bölümde Resul'ün iştahatlarının Allah tarafından reddedildiğinden sizledik. Resul de kendine göre iştahatlar yapmıştır. Allah iştahatlarını ayetleriyle düzeltmiştir. bağlamda de ayetleriyle tasdik etmiştir. Peki Resul'ün ölümünden sonra Resul hakkında yanılgılarının farkına varmadan Resul'den hadis nakledenleri kim düzeltecek? Ayet mi geliyor? Yanlış hadisler hakkında ayet mi gelecek? Yoksa Müslümanlar ayetleri, Resul'ün tarihini, o dönemin kültürünü esas alarak haberleri mi değerlendirecek? Veya ayetleri önüne koyacak, önce ayetleri göre güzel bir analiz mi yapacak? Ne yapacak? Bu tür sorgulamalarda Müslümanlar yeterli bilgilere sahip olmalıdır. Gerçekten sorumluluk üstleniyorlarsa, üstlenmek de istiyorlarsa. En azından İslam adına söz sahibi olduğunu söyleyen Müslümanların bu konularda bilgi sahibi olması gerek. Yani orada, burada, şurada İslam adını konuşuyor ise bu konularda gerçekten tutarlı, mantıklı bilgileri olması gerekir. Bir haberi naklederken en çok yaptığımız şey duyduğumuz sözlerle, gördüğümüz davranışlarla ilgili yorumlarımızı aktarmaktır. En çok bunu yaparız. Bu bir genel alışkanlıktır. Yani haberi bir kenara bırakırız, o haberi kendimizde bütünleştiririz. Ya aleyhinde ya da lehinde. Ve kendi kafamızda bütünleştirdiğimiz biçimde kafamızda bir o haberle ilgili bir sonuç olur. Bu sonuç kendi yorumumuzdur artık yani. Kendi sonucumuzdur. Bunu aktarırız. Duyduğumuz sözleri olduğu gibi nakletme yerine, gördüğümüz davranışları olduğu gibi aktarma yerine, sözleri, davranışları kafamızda bütünleştirir, sonuçlandırır, sonuçlarımızı yorumlarımız olarak sunarız. Ama yorumumuz demeyiz. Vallahi da billahi da de aynen dediğim gibi olduklarınız. Veya dediğimi söyledi. Aynen kelimesi kelimesine böyle söylediniz. Ama aslında naklettiğimiz şeyler duyduğumuz sözler, gördüğümüz davranışlar değildir. Şöyle kendimizi bir tartalım. Hayatımızdan şöyle geçmişimiz gözümüzün önüne bir gelip geçsin bakalım nasıl davranıyoruz. İnsanız çünkü. Anlattıklarımız genelde duyduğumuz sözler, gördüğümüz davranışlar değildir. Bizim sözlere ilişkin yorumlarımızdır. Bizim gördüğümüz davranışlara ilişkin yorumlarımızdır. Hadisleri okurken, hangi hadisin, sahabelerin yorumları olduğunu kavramamız gerekmez mi? Onlar da insandır. Onlar da yorumlarını nakletmiş olabilirler. Bu yönde hadisleri değerlendirmemiz gerekmez mi? Elbette gerekir. Bunun için iyi bir Kur'an bilgisine ihtiyacımız vardır. İyi bir tarih bilgisine ihtiyacımız vardır. O döneme ait iyi bir kültür yapısına ihtiyacımız vardır. Aksa hadisin hangi anlamda bize nakledildiğini kavrayamayız. Bütün bu yorumlardan sonra haber nakledenin duyduğu, gördüğü haberi yüzde yüz doğru nakletme imkanı nedir? Şimdi bu kadar yorum yaptık. Soruyorum. Bu yorumlardan sonra size göre duyduğu, gördüğü haberi yüzde yüz nakletme imkanı, haberi nakleden kişi nakletme imkanı nedir? İçimizden hangimiz ben duyduğum bir sözü, gördüğüm bir olayı olduğu gibi yüzde yüz doğru naklederim diyebilir? Bu konuda kimin kendine güveni var? Bu soruya öyle beylik cevapla ben demeyelim. Yani beylik bir cevapla ben yaparım. Ben aslanım, padişahım, hiçbir zaman hak yemem, adil bir insanım ben yaparım. Böyle demeyelim. Gerçekten Allah'a karşı sorumluluğumuzu, mesuliyetimizi düşünerek cevap verelim. Yani vereceğimiz cevaptan yarın huzurda, Allah'ın huzurunda da cevap vereceğimize aynı şekilde cevap verelim. İnsan teyp kasedi veya video kaseti değil. İnsan farkında olmadan bile akıl eden, duygulanan, yorumlayandır. Fark etmez. Kendisi bile fark etmez. Bir olayın karşısında, bir sözün karşısında anında aklı çalışmaya başlar, duyguları çalışmaya başlar, yorumları hemen oluşmaya başlar. Fark etmez. O onun yapısından kaynaklanır. İnsani yapısından kaynaklanır. Allah onu insanı öyle yarattı. İnsan ben şimdi akledeceğim diye yola çıkmaz. Ben şimdi duygulanacağım diye de yola çıkmaz. Ben şimdi yorumlayacağım diye de yola çıkmaz. Farkına varmadan bütün işler o haberi alırken görürken, duyarken anında oluşmaya başlar beyninde ve hemen sonuçlanır. Mesela hoşuna giden bir haber varsa hemen duyguları sevinmeye başlar. Oh oh iyi oldu. Bak, bak ne diyor? Görüyor musun? Bak ne kadar, ne kadar güzel anlatıyor işte. Bak hoşuna gitmiştir. Veya nefret ettiği e, aleyhinde olduğu bir şey varsa gördün mü? Bak ya. Bak işte gördün mü? Bak duygular harekete geçmiştir. İşte onlar böyledir. Onlar şöyledir. Bak yorumları da geçmiştir. Her zaman kendinden bir şeyler katar insan. Farkında olmaz. Bilinçli olmasa da insan olarak kendisini naklettiği haberlere Otomatikman sokandır. Sahabe de insandır. Sahabeye kutsallık izafe ederek onlar duyduklarını, gördüklerini yüzde yüz doğru naklettiler dememiz biraz zordur. O zaman onlara kutsiyet ifade ederiz. Ve onları da insanlıktan çıkarırız. Onları ne olarak görürüz? Video kaseti gibi görürüz. Onları ne olarak görürüz? Teyf kaseti gibi görürüz. Şimdi onlara insan demeyiz. Yani mesela Hz. Ebubekir Bekir örnekleyelim bir hadis naklediyor. Hz. Ebu Bekir bu hadisle ilgili olayda olayı duyarken veya görürken insan değildi. Neydi? Teypti. Aldı. Bize getirirken insan değildi. Neydi? Teypti. Video kasetiydi. İnsan değildi. Onu bize aynen nakletti. Yani Hz. Ebu Bekir bir olayı görüyor. O anda düğmesine bastı. teyip kaseti çalıştı veya video kaseti çalıştı. Sonra kapattı. Kaydetti. Sonra birisi sordu o konuyla ilgili. O da tekrar düğmeye, play düğmesine bastı bedenindeki teyp kaseti çalışmaya başladı. Böyle mi diyoruz yani sadeye? Hazreti Bekir'e böyle mi diyoruz? Yani o teyp kasediydi. Video kasedi mi diyoruz? Yoksa insan mı diyoruz? Gözleriyle, kulaklarıyla algıladı. Aklıyla onu yorumladı. Mantığıyla onu bir yere oturttu. Neticede onu hıfsına aldı ve o neticeyi hafızasına kaydetti. Zaman içerisinde bir kısmını unutabilir, bir kısmını hatırlayabilir, bir kısmını hatırlamayabilir. Çünkü insandır mı diyoruz yani? Eğer biz sahabeyi teyp kasedi gibi, video kasedi gibi görmüyorsak, onları bir insan olarak görüyorsak ve onlara da kutsiyet ifade etmiyorsak, yani onlar kutsal varlıklardır. Asla yanılmazlar, asla eksik olmazlar, asla yanlışlık yapmazlar diyorsak, o zaman onları ilahlaştırmış oluruz. Böyle bir durum bizi şirke götürür. Kaldı ki sahabelerin çoğunluğu, duyduğu, gördüğü şeyleri yüzde doğru naklettiğini söylememiştir. Hadis kitaplarını okursanız şunu göreceksiniz. Mesela sahabe anlatmaya başlamıştır. Ben filancadan veya kendim, genelde filancadan aldığı haberde, filancadan şu sözü duydum ama şurada bir laf daha vardı, bir söz daha vardı, onu unuttum. Sadece şurasını hatırlıyorum diye naklettiği hadisler vardır. Buyurun okuyun. Göreceksiniz. Ve dürüsttürler, yani unuttuklarını da söylemişlerdir kendileri bazen. Ama farkında olmadan unuttukları da vardır. Hadis külliyatlarının hepsini okuduğunda, Kütübistenin tamamını okuduğunda, karşıma insan gerçeği ortaya çıktı. İnsan gerçeği. İnsanın gerçeği neydi? Temiz, sade, yanılgılı, eksik, yanlışlı, hatalı, iyi, kötü, abartılı, korkulu insan. Dikkatle hadislere bakarsanız, bazı böyle ortalıkta çok böyle tartışılan hadisleri kastetmiyorum. Genelini kastediyorum. Bakarsanız, bütün bunların hepsini görebilirsiniz. Sahabelerin naklettiği hadislerde. Sahabelerin naklettiği haberleri okursanız, o günle bugün arasında hiç fark yok. İnsan zaafındaki kutsamalar o devirde de var, bu devirde de var. İnsan seçimi... O devirde de var, bu devirde de var. Duyulan haberlere karşılık, tereddütler veya tartışmalar o devirde de var, bu devirde de var. Bir hadis hatırlarım. Sahabenin bir tanesi gidiyor, filancadan hadis alıyor. Diyor ki, onun anlattığı diyor bu konuda, onun naklettiği rivayet, beni tatmin etmedi diyor. Ondan sonra filanca kişiye gittim diyor. Onu da bir şey anlatıyor, aynı konuda. O da beni tatmin etmedi diyor, üçüncü kişiye gidiyor. Bunları birer birer anlatıyor, e, yanım sayfayı bulan bir hadis o tereddüdü gösteriyor. Bugün nasıl insanlar duydukları bir şeylere karşılık bir tereddüt yaşıyorsa, o gün de insanlar tereddüt ediyor. İnsanların hataları, yanılgıları o devirde de var. Bu devirde de var. Mesela Oğuz Savaşı'nın arkasından gelişen olayları veya Oğuz Savaşı anındaki gelişen olayları, bazı sahabeler daha sonra kendi aralarında o savaşlarla ilgili anılarını anlatırken mesela bir tanesi diyor ki ya ben diyor o savaş ortamında bir anda beynim dönmüş, öyle bir ricat yapmışım ki, o savaş meydanına kaçmışım ki, neredeyse iki konaklık yol gitmişim. Yolda aklım başıma geldi, derhal Allah'a tövbe ettim de geri döndüm diyor. Bu kadar samimi anlatıyor. Yanılgısını anlatıyor, yanlışını anlatıyor, dönüşünü anlatıyor. O günle bu devir arasında tek bir teknoloji fark var. İnsan aynı insan, Allah'ın yarattığı insan. Kutsal değil, sadece teknoloji farkı var. Bugün atlara biniyoruz, değil. Develere biniyoruz, değil. Bugün otomobillere, otobüslere, uçaklara, trenlere, vapurlara biniyoruz. O gün at ve devenin sırtında gidiyorlardı. O gün Mekke ile Medine arası 450 km civarında deve ile beraber veya devenin sırtında yürüyerek gidiyorlardı çölde, sıcakta. Bugün 450 km'yi iyi bir otobüsle herhalde 3-4 saat içinde alırlar. Tarihi... Dikkatli okuduğumuz zaman, hadisleri dikkatli okuduğumuz zaman bizim bugünkü zamanımızdaki insan faktörüyle o günkü sahabelerin kendi aralarındaki insan faktör arasında hiçbir farkın olmadığını göreceksiniz. Hep aynı. Kutsiyet yok. Okumazsak kutsiyet ifade edebiliriz. Bilmezsek kutsiyet ifade edebiliriz. Okursak kutsiyet ifade etmeyiz. O zaman görürüz. Her şeyi okuyoruz. Roman, hikaye, şiir, şu bu falan filan. Bir sürü film seyrediyoruz, dizi seyrediyoruz. Ama gerçekten inancımızla ilgili bir şeyleri okumak noktasına geldiğimiz zaman bazı sorunlarımız var. Tarihten gelen bilgilerin kabulünde üç tutum var. Birincisi toptan kabul. Her şeyi toptan kabul, tarihten gelen bilgilerin yanlışını, eksiğini, yorumunu, fazlasını kabul eden başka bir şey değildir. Toptan kabul aynı zamanda gelen bilgileri kutsayıcı tavırdır. Yani toptan kabul ediyorsunuz, hiç yanlışlık görmüyorsunuz, hiç eksiklik görmüyorsunuz. Ne yapmış oluyorsunuz o zaman? Bu bilgiler kutsaldır diyorsunuz. Şimdi bir Müslüman Kur'an'ı aynı şekilde kabul ediyor. Diyor ki içindeki ayetler tamamıyla doğrudur, hiçbir yanlışlık, hiçbir eksiklik yoktur. Aynı şekilde Müslüman, hadis alimlerin derlerken bile onlar bir sürü yanlışı bulup attığı, kendi aralarında tartıştığı kitaplara sen eksik değildir, yanlış değildir diye aynı Kur'an'ın mantığıyla bakarsan, kutsarsan iş değişiyor. Toplan kabul genellikle cahalete dayalıdır. Çünkü hadisleri tarihten gelen bilgileri toptan kabul edenler, gelen bilgilerle ilgili hadisleri derleyen alimlerin ve sonraki alimlerin yorumlarını okusalar toptan kabul edemeyeceklerini görür. Örnekleyelim. Bizzat kendisi, Müslim olsun, Buhari olsun, İbn Mace olsun, bizzat kendileri kendilerinin kendi kendilerine kitaplarına koyduklarını bile tartışmışlardır kendi hayatlarında. Kitaplarına almaya tenazül etmedikler. Artık tamamıyla biz bunu alamayız dedikleri hadisler bir kenara. Ki Müslümanın böyle dediğini Buhari almış. Buhari'nin böyle dediğini İbn-i almış. O ayrı bir konu. Ama kitaplarına aldıklarını bile değişik açılardan tavsiye olarak derecelendirme yapmışlardır. Yani güçlü güçlü değil diye. Bu haber güçlüdür, güçlü değildir diye. Eğer Müslümanlar gerçekten bu emekleri veren bu insanların bu konulardaki usul bilgilerini, yorumlarını okusalar, onların getirdiği kitapları toptan kabul edemeyeceklerini bizzat o insanların kendi sözlerinden alınacaklar. Ama okumuyor. Şahil. Şurası muhakkak ki hadisler bugünden daha şiddetli bir şekilde hadis derleyen alimler tarafından tartışılmıştır. Buhari tarafından, Müslim tarafından, diğer tarafından, fakihler tarafından tartışılmıştır. Ebu Hanife tarafından İmam Şafir tarafından, Vâsıl bin Ata tarafından tartışılmıştır. Sadece onlar mı? Hadis derleyenler, devirlerinde yazılan hadisleri didik didik incelemişlerdir. Müslümanların tarihinde hadis tarihi bu konuda tartışmalarla ilgili hayli bilgiler var, çok geniş. Gelişen hadis usulü bilgileri bize geniş bilgiler verir bu konuda. Hadis usulleriyle ilgili tartışmalara baktığımız zaman hadislerden örnekler vererek, birçok konuda bize örnekler verir. Hadis tarihinde, hem hadis nakledenler açısından, hem de hadislerin anlamları açısından ciddi eleştiriler yapılmıştır. Şurası muhakkak ki, toptan kabulü ne Buhari, ne Müslim ne Tirmizi, ne Nese'yi, ne de Mace asla kabul etmemiştir. Asla. Önce hadis alimleri toptan kabulü, yani önceden gelen hadislerin toptan kabulünü asla kabul etmemişler. Devirlerinde Hadis eleştiricisi olarak tanınmışlar ve binlerce hadiscesinden kitaplarına seçmişler, koymuşlardır kendi mantıklarına göre. Bu nedenle devirlerinde çok tartışılan, çok edilen insanlar olmuşlardır. Devirlerinde, kendi devirlerinde, kendi zamanlarında. Topladıkları hadisleri, kendi bilgileri, metotları doğrultusunda seçerek almışlar, seçtiklerini bile tartışmışlardır. Peki tartışsalar da seçtiklerinde yanıldıkları olmuş mudur? Elbette olmuştur. Çünkü insandırlar. Nitekim sonraki hadisçiler onların yanlışları üzerine durmuşlar. Hatalarını bir bir sonraki tarihlerde tespit etmişlerdir. Hadis tarihinde. Sonraki hadisçiler sadece nakledilen hadislerle ilgili değil. Aynı zamanda hadis naklinde adı geçen tüm raviler yani nakledicilerin tarihi üzerine de derin araştırmalar yapmışlar. Hadis zincirinde Ahmet Mehmet'ten aldı, Mehmet Ali'den aldı gibi bir zincir oluştuğu zaman Mehmet ile Ahmet'in hiçbir alakası yok. Aynı çağlarda yaşamamış, aynı yerde yaşamamış diye tarihi tespitler yapmışlardır. Ve böylece zincir kopmuştur. Ravi zincirlerini oluştururken adı geçenlerin ilişkilerini bulmaya çalışmışlar. Öyle ki bir haberi nakleden son haberci şundan şundan şundan gelen hadise göre derken aradaki isimlerin ilişkisi olmayan hadisler ortaya çıkmıştır. Tarihten gelen bilgileri toptan redd. Mantığı da doğru değildir, toptan kabul gibi. Hadisler rivayetlerinde tutarsızlık var. Doğru. Hadisler yalan üzerine kurulur, olabilir. Hadislerde karışıklıklar vardır, o da olabilir. Ama bu söylemlerden giderek bütün tarihi bilgileri toptan reddetmek, tarihe gözlerimizi kapamaktır. Bu tutum çok yanlıştır. Hz. Rasul'ün vefatından sonra onun arkadaşları sahabeler, Ondan sonra gelenler, ondan sonraki gelenler ve daha sonraki gelenler yaşanmış tarihi gerçekleri aktarmanın gelecek nesillere en iyi bir şey olduğuna inanmışlardır. Bunun için kavga vermişlerdir. Yanılmış olabilirler, eksik olabilirler, yorumlarını nakletmiş olabilirler. Her ne olursa olsun, eğer bugün bir peygamberden söz ediyorsak, eğer bugün bir kitaptan, Kur'an'dan söz ediyorsak, bu kitabın, Allah tarafından gönderildiğinden söz ediyorsak gelen tarihi rivayetlerin gerçeğidir. Eğer gelen bilgilerin hepsini yok sayarsak toptan ne Resul'den ne Kur'an'dan söz etmemiz asla mümkün olmaz. Çünkü bugün yaşayan insanların eline gökten kitap inmemiştir. Bugün insanların eline Kur'an diye verilen kitabı o tarih bize getirmiştir. O insanlar bize getirmiştir. O insanların emekleri bize getirmiştir. Kavgalarıyla, tartışmalarıyla, Gürültüleriyle, çekişmeleriyle, nizalarıyla, birliktelikleriyle, her şeyle, akıllarıyla, fikirleriyle, mantıklarıyla, hayatlarıyla bize getirmişlerdir. Örnek olmuşlardır. Müslüman düşen görev, bunlar içerisindeki doğruları Kur'an'ın ölçüsü içerisinde yakalamak ve kendini olgunlaştırmaktır. Değilse ucuz kahramanlık yapmak değil. Ben kabul etmiyorum, ya reddediyorum, tamam yanlış bundan geçsin. Çok basit bu. O kadar çok basit ki. Bunları reddettiğin zaman Kur'an'da gidiyor, farkında değil. Bundan 1500 yıl önce Mekke'de ve Medine'de yaşayan Muhammed'e Kur'an inmiştir. Bunu söyleyen tarihtir. Bunu söyleyen o hadislerdir. Tarihi sil Müslümanların kültüründen, hadisleri sil Müslümanların kültüründen elinde kitap kalmaz. Bir tane kitap var kökeni belli değil ne oldu? Sen diyorsun Allah'tan geldi. Kim söylüyor? E i̇çinde yazıyor. Yahu birisi yazmış olabilir kardeşim. <gülüyor> Allah Allah. Birisi tutmuş yazmış olabilir. desen olacak yani şimdi? Halbuki o tarihin getirdiği kitap Kur'an'dır. Tarihi silerseniz ortada bir şey kalmaz. Toptan red edenlerin garip mantıkları var. Mesela yaşanan İslam'ın Resul devrinde yaşanan İslam olmadığını söylerler. bunu çok duyuyoruz biliyorsunuz yani. Yani bugünkü yaşanan İslam, Resul devrinde yaşanan İslam değildir derler. Duyuyoruz. Tamam duyduk. Ve ilave ederler. Bugünkü yaşanan İslam'ın Emeviler devrinin dayattığı İslam olduğunu söylerler. Yani bugün bu çağda bir İslam yaşıyorsak, Müslümanlık yaşıyorsak işte namazımızla, orucumuzla, helallarımızla, haramlarımızla Emeviler devrinin dayattığı İslam olduğunu söylerler. Onların bu söyleminde iki tane tutarsızlık vardır. Dikkat ederseniz. Birincisi, bir taraftan tarihi bilgileri reddedeceksiniz toptan. Diğer taraftan Emeviler ve peygamber devriyle kıyaslama yapıp diyeceksiniz ki bu devre gelen İslam Resulün İslamı değil. Emevilerin İslamı'dır. Allah aşkına tarihi bilgileri toplam, red edersen tarihi bilgilere göre dayalı bu yorumları, bu iddiaları nasıl söylersin? Bu tutarsızlık ne? Bir taraftan Emevi devrini reddettiğinde o tarihi sildin. Bir taraftan Resulün tarihini sildin. Oradan gelen bilgileri sildin. Diyorsun ki Emevi devrinin İslamıyla peygamberin İslamı aynı değil. Niye göre söylüyorsunuz o zaman? Sildin attın. Reddettin ya. Reddettiğin bilgilere göre kıyaslama yapabilir misin? Reddederken diyorsun ki bunların hiçbir kıymeti yok. Ama kıyaslama yaparken diyorsun ki bunlar bir bilgidir. Ben bu bilgilere göre bu kıyaslamayı yapıyorum. Madem tarihi bilgiler reddedilmiştir o zaman Emevi devriyle Resul devrine kıyaslayacak bilgiler de yoktur o Yoktur. Halbuki Emeviler tarihine baktığınız zaman ilk defa onların zamanında Kur'an bütün dünyaya yayılmıştır. Tarihine bakın, Kur'an'ın dünyaya yayılışına bakın. İlk defa onların zamanında bütün dünyaya yayılmıştır. Elinizdeki kitap, Emevilerin size ulaştırdığı kitaptır Kur'an. Onların zamanında size gelmiştir. Şu anki yazılımıyla, şu anki harekelemesiyle, şu anki okunuşuyla size ulaşan kitap, Emevilerin size getirdiği kitaptır. Tarihen sabit olan budur. Bu bir tarihi gerçektir. Sen Emevilerin tarihini sil, o zaman Emevilerin getirdiği Kur'an'da yırt at arkadaş madem. Ben kabul etmiyorum bu kitabı de. İkinci tutarsızlık, tarihten gelen bilgileri red edenler, mesela ellerindeki Kur'an'ı anlamak için tarihten gelen sözlükleri, yani Arap diline ait lügat çalışmalarını kabul ediyorlar. Halbuki bugün ellerindeki Arap diline ait lügatlar, toptan red ettikleri tarihin kültürel mirasıdır. hadisçiler Tefsirciler, fakihler üzerinde çalışan, neyin üzerinde? Hadis üzerinde çalışan, tefsir üzerinde çalışan, fıkıh üzerinde çalışan bu insanlar, usul üzerinde çalışan bu insanlar, öncelikle sözlük çalışmalarını öne çıkarmışlardır. Bizzat onlar kendileri bu konularda araştırma yapıp bu sözlük çalışmalarını öne çıkarmışlardır. Zira naklettikleri bilgilere anlam kazandırmak, Arap dilindeki konuşulan kelimelere verilen anlamları bilmekle olacaktır diye bu çalışmaları yapmışlardır. Bugün nasıl Müslümanlar ayetleri alıyor, lügatlara başvurup işte bu ayetin şu kelimesi şu anlama şu anlama geliyor diye. Aynı çalışmaları onlar da yapmışlardır. Bunu yapmak için de sözlükleri, kelime dağarcıklarını oluşturmuşlar. Bunları kayıt kirek altına almışlardır. Şimdi bakıyorsunuz bazı Müslümanlar çıkıyor. O tarihten gelen ve reddettikleri alimlerin, tefsircilerin, hadislerin, tarihçilerin, fakihlerin sözlüklerini kabul ediyor. Ama onların getirdiği diğer bilgileri reddediyor. Allah Allah. Ya kardeşim madem reddediyorsun, sözlüklerini de kabul etme. Ortada dımdırdak kaldı. Elinde bir tane sözlük yok. Bitti. O sözlükleri sana reddettiğin tarih getirdi. O sözlükleri sana yazan o reddettiğin alimler. Onlar yazdı. Birazcık düşün. Birazcık düşün. Onun için bugün nasıl Müslümanlar Kur'an'ı anlamak için kelimelerin anlamını durmuşlarsa geçmiştekiler de durdu. Sen nasıl duruyorsan, ben nasıl duruyorsam onlar da durdu ve elimize bu kaynakları verdi. Bu kaynakta bugün elimizde kalın kalın sözlükler varsa işte zaman zaman İsmail Hoca burada sözlüklerden örnekler vererek şurada şöyle geçiyor, burada geçiyor derken kimler yazmıştı diye baktığımız zaman onlara işte o reddedilen tarihtekiler yazdı. Şimdi siz geçmişten gelen fıkıhı, hadisleri Sesleri reddederken, onların bize sunduğu lügatları kabul ederseniz, bu büyük bir tutarsızlık olur. Kimse inanmaz o zaman. Birazcık kafa olsan der ki, ne oluyor ya? Bir tarafta reddediyorum, bir tarafta kabul ediyorum. Yanar döner misin senler? Halbuki hiçbir ilim, inceleme, araştırma, analiz yapmadan değerini bulmaz. Geçmişteki alimler kendi dönemlerinde ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Eksik kaldıkları, yanıldıkları yerler olmuş mudur? Elbette. İnsandırlar, olmuştur diyebiliriz mayız. Kusadığımız zaman Tanrı yerine koymuş oluruz. Onları ilahlaştırmış oluruz. Ama bu bizi ne kadar ilgilendirir? Onların yanlışları. Eksiklikleri ne kadar ilgilenir? Mesela zaten o yanlışları, o eksikleri görmek değil midir? Kur'an ölçüsünde, aklımızın ölçüsünden, mahkememizin ölçüsünde, ölçüsünde Allah'ın bize verdiği bu kabiliyetlerle onları görmek değil midir? Asıl olan bu, bu değil midir? Asıl olan onların getirdiklerinden istifade edip günümüzde Kur'an'ı İslam'ı en güzel şekilde anlamak değil midir? Hemen belki evet diyebiliriz. Ama bu evet demek pratiğe geçmek zorunda. Alın teri burada dökülmek zorunda. Akıl burada dökülmek zorunda. Muhakeme burada dökülmek zorunda. Eğer elbette diyorsak adil da zorundayız. Adil olan Müslümana asla toptan kabul, toptan ret yakışmaz. Nasıl geçmişin alimleri kendi zamanlarında geçmişin bilgilerini anınız ederek almışlarsa biz de bugün analiz ederek alacağız. Biz de geleceğe analizler bırakacağız. İşte bir sürü günümüzün insanları emek veren insanlar çalışıyor, inceliyor, araştırıyor. Eksik kaldığı yer var, yanıldığı yer var. Olabilir. Fark etmiyor. Ama ne yapıyor? Bir şeyleri analiz etmenin peşinde ve ortaya meyvelerini vermenin peşinde ve geleceğe de miras peşinde. Aynı şeyi geçmiştekiler de yaptı. Ve birbirlerini kırıncaya kadar da zaman zaman birbirlerini öğrekle Birbirlerini eleştirdiler, birbirlerine tartıştılar, birbirlerine laf söylediler ama kimi zaman ölçüyü kaçırdılar bugünkü gibi, kimi zaman saygılı durdurlar. Bu insani unsur bunlar. Bunları göreceğiz, görmeliyiz. Buhari'nin Ebu Hanif hakkında söylediklerini duysanız, Buhari'nin kitaplarını Hanefi fıkhından, Hanefi kaynaklarından silersiniz. Ama bugün Hanefiler için Buhari en büyük delil kaynağıdır hadislerde. Ama onun görüşlerini, Ebu Hanif hakkındaki görüşlerini bilseniz silersiniz bilmediğiniz için baş tacı ediyorsunuz mesela. Ama bilince silmemektir asıl var. Bilince birlikte mütalaa edip neden Ebu Hanefi'yi bu kadar reddetti diye onun mantığını bulmak ve ona göre adil kararlar vermek bir önem. Önemli olan budur. Silmek de değildir. Bilmeden baş tacı edersin, kutsarsın ama bilince de siler atarsan o zaman adaletten sapmış olursun. Gelecek nesillerde kendi dönemlerinde bizlerin onlara ilettiğimiz bilgileri analize direkt alacaklar, bir sonraki devre miras bırakacaklar. Böylece her devirde Müslümanlar akıl etmeyi, fıkıh etmeyi, tefekkür etmeyi başarmış olacaktır. Allah'ın ayeti yerine gelmiş olacaktır. Allah ne diyor? Müminler akıl eder, fıkıh eder, tefekkür eder. Nasıl eder? Geçmişten geleni alır, inceler, analiz eder, toptan ret toptan kabul yoktur, analiz eder, Doğruları bulmaya çalışır ve kendi özetini çıkarır, bir sonraki nesle götürür. Herkes bunu yaparak akıl etmeyi, fakir etmeyi, tefekkür etmeyi hayatında gerçekleştirmiş olur. Tarihe iyi bakınız. Bugüne kadar gelen Müslümanların ürettiği iki büyük toplumsal güç var. Şia ve sünni dünyası. Şia ve sünni dünyasının tarihsel aşamaları, tarihte birbirleriyle ilişkileri, detaylarıyla kayıtlı. Tartışmaları, birlikte görüşmeleri zaman zaman alimleriyle karşılıklı sözleşip bir araya gelmeleri, belli konuları atmaları, o konular üzerinde sürekli fikir birliği veyahut da belli bir neticeye varmak için mücadele etmeleri, ayrılmaları, kavga etmeleri, karşılıklı kitap yazarak birbirlerini reddiyeleri, tarihte bütün detaylara kayıtlı. İsteyen enine boyuna her konuyu hem şaha hem sünni kayıtlarından okuyabilir. Kimizi çok bilimsel olarak, Olmuş tartışmıştır. Kimisi enine boyuna hemen duygusal olarak zındıklar şöyle bilmem kimler böyle diye başlamıştır tenkitlere. Şia ve sünni dışındaki mezheplerle ilgili bilgiler de tarih sayfalarında yer almıştır. Yani sadece Şia ve sünni değil, bugün Muhtizile ile ilgili, Kadiriye ile ilgili ve diğer mezheplerle ilgili bütün bilgiler tarihlerde sabittir. Bugüne kadar gelen, gelmeyen her düşünce günümüz bilim adamlarımızı incelenebilir durumdadır. Özetleri çıkarılabilir. Bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi? Duruyorum size. Bütün dünyanın gözünün önünde Müslümanların yıllık tarihi bütün tartışmalarıyla kaynaklarımızda mevcuttur. Ancak Müslümanlar ikiye ayrılmaktadır. Bazıları kısa yoldan ilim elde edip eline bir meale alır ve kendini Resul ilan eder. Artık zamanın Resulü benim, elimdeki mali ben açıklarım der. Bazıları Taşın altına elini koyar, aklını, mantığını, gözlerinin emeğiyle dinine ait bilgileri öğrenmeye çalışır. Tarihinden de ders alır. Kimi bu yolda doğru, hep doğruyu bulabilmek için Allah'ın akıl edin prensibine uyarak daima ileriye doğru ilmini artırır. Kimi kendini belirli bir bilgiye tutuklu kılarak, tutuklu kaldığı bilgiyi kutsayarak yerinde sayar. Yani bazı dokmaları vardır, kutsalları vardır, o kutsallara yapışır, papağan gibi sürekli tekrar eder. Sürekli tekrar eder. Kendini ne geçmişinden aldığı bilgilerle ne mevcut zamanın bilgileriyle geliştirmez. Geleceğe dair söylemlerini netleştirmez. Belli bilgileri ezberleme mantıklı içerisinde tutuklu kalmış bir şekilde sürekli tekrar eder. Allah'ın nasıl bir Müslüman istediğini anlamamız gerekiyor. Allah nasıl bir Müslüman istiyor? Allah adil olan, aceleci olmayan, ilme önem veren, cahilliği istemeyen, bencilliği reddeden istişareyi öne çıkaran Müslüman istiyor. Yanlış mıyım? Allah böyle bir Müslüman istiyor. Adil olacak, aceleci olmayacak, ilme önem verecek, cahilliği istemeyecek, bencilliği reddedecek, istişareyi de, Müslümanlar ve istişareyi de öne çıkaracak. Allah böyle bir Müslüman istiyor. Müslümanlar buna göre davrandığı zaman üzerlerine düşen görevleri yerine getirmiş olacaklar. Bize aktarılan İslam'ın Emevi ve sonraki saltanatların dayatmaları olduğunu iddia eden düşünceler yanlıştır. Kökten asla o düşüncelere inanmam. Neden? Müslümanların dine ait kültürleri her zaman muhalefet esası üzerine görmüştür. Dikkatinizi çekiyorum bakın. Her zaman. Daha Resul yaşarken sahabe, Resulüne Ya Resulullah şimdiki söylediğin ayet mi? Eğer öyleyse başımızın üstünde yeri var. Eğer kendi fikrinse bizim de fikrimiz var diyen arkadaşları sahabedir. Onlar bunu söylerken Allah'ın onlara verdiği akletme, fıkhetme, tefekkür etme görevini üstlenmişler. Sorumluluklarını üstlenmişler. Resulüne bile ayetin dışında bir fikir olduğu zaman bizim de karşı fikrimiz olabilir diye muhalefet işgüdüsünü ortaya çıkarmışlardır. Düşünen insanlarda muhalefet işgüdüleri her zaman olmuştur. Her devirde peygamberin etrafındaki sahabelerde de ondan sonraki insanlarda da sürekli işlerinde akleden, fıkheden, düşünen, tefekkür eden insanlar daima olmuştur ve daima da muhalefetlerini koymuşlardır. Dikkatinizi çekiyorum. Daima muhalefetlerini koymuşlardır. Bu muhalefetlerin hepsi tarihte sabittir, kayıtlıdır. Kim kime nasıl muhalefet Kim kime ne dedi? Kim kime nasıl davrandı? Müslümanların tarihine bir bakınız. Tarikatlar tarikatlara muhalefet ediyor bakın. Bazı tarikatlar bazı tarikatlara artırıyor. Tarikatları belki tarikat düşmanları tarafından daha çok eleştiriyor öbür tarikatları. Mezhepler mezheplere bir mezheb diğer mezhebi yerden yere vuruyor eleştiriyor. Cemaatler cemaatlere ve tersit oluyor. Yani birbirini değil sadece. Bu sefer bakıyorsunuz mezhepler mezheplere ve tarikatlara ve cemaatlere. Önündeki bakıyorsunuz her devirde belli bir mezhep ekolleri diğer mezheplere aynı zamanda tarikatlara aynı zamanda cemaatlere eleştirel muhalefet düşüncelerin ortaya koymuş. Cemaatler diğer cemaatlere, mezheplere ve tarikatlara koymuş. Tefsirciler diğer tefsircilere, fakihlere, hadislere koymuş. Fakihler fakihlere, tefsircilere, hadislere koymuş. Hadisçiler hadislere, fakihlere, tefsircilere koymuş. Ve tarihçiler tarihçilere muhalefet ederek bize bir kültür getirmişlerdir. Tartışmalı, çatışmalı, sorgulamalı bu bilgiler günümüzde düşünen insan için en büyük nimettir. Öyle hiç kimse, hiçbir devirde öyle hemen yok, efendim Emevi iktidarı emretti böyle yaptı. Hayır, en büyük muhalefet toplumda ona karşı olmuştur. Emevilere karşı olmuştur, Abbasilere karşı olmuştur, Osmanlıya karşı olmuştur, Memlukluya karşı olmuştur. Ha, onlara uyan olmamış mıdır? Elbette vardır. Her devirde mevcut düzenin yandaşı olanlar ve o düzene karşı ciddi, ilmi, fikri, inanca yönelik muhalefetleri oluşturanlar da olmuştur. Sünnilerin mezheplerinden sayılan Hanefi mezhebinin kurusu olduğu söylenen ve İmam-ı Azam lakabıyla anılan Numan bin Sabit Emevilere karşı Zeyd bin Zeynep biat etmiştir. Onun cihadını desteklemiştir, maddi olarak destek vermiştir, kendisinin gelemeyeceğine özürleriyle bildirmiştir. Kim kabul etmiş yani Emevi? Birkaç insan elbette kabul etmiştir. Şia baştan sona kadar zaten Emeviye muhaliftir. Sünni mezheplerin imamları da Emeviye muhalefettir, Abbasiye muhalefettir bazıları zindanlarda şehit olmuştur. Ne demek yani? Bize aktarılan İslam, Emevilerin dayatmasıymış. Kim kabul etmiş ki yani? Tarihi bilmeyenler söyler bunu ancak. İşte bu tarihten gelen bu bilgilerin kıymetini bilmek, kıymetini bilerek biraz emek sarf etmek gerekir. Peşinen birinin taraf olmak değil, adalet içinde kesin sonuçları daima sonraya erteleyerek, yani şimdiki araştırmaların sonucu ben böyle inanıyorum, böyle düşünüyorum. Bulgularım bu. Ama yarın Deliller farklılaşınca değişebilir diyerek eğer aramızda bunun gibi bir usluk geliştirebilirsek o zaman hiç kimse mevcut görüşünü dayatmadan bir başkasından öğrenmeyi öne çıkarır. Herkeste yüzde yüz yanlışlık yok ki yanlış da var doğrusu da var. Niye biz doğrularını alıp yanlışları kendimize göre bir kenara koymayalım? Niye toptancı olalım yani? Eğer biz bu uslubu başarabilirsek o zaman Allah'ın müminler birbirleriyle istişare ederler hükmü gerçekleşir. Gerçekten samimi, dürüst bir şekilde fikri olan, bilgisi olan, ilmi olan, hangi cemaatta, hangi tarikatta, hangi mezhepte olursa olsun otursa, konuşsa, eğer bir tarafın iddiası olarak değil, ilmini paylaşıcı olarak konuşsa, açılımlı olarak konuşsa, çok şey vereceklerdir birbirlerine. Onun için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Hiçbir zaman Emeviler topluma bir İslam dayatamamışlardır. Özellikle Sünni mezhepler Emevilerin sonlarına doğru çıkmıştır. Ve Emevilere muhalefet olarak çıkmıştır. Sıraya bakmasın. Emevilerin tarihini ve sünnî mezhep kurucusu olduğu söylenen imamların tarihini bilmeyenler böyle bir yalan çarpıtmayı maalesef tarihi ve mezheplerin tarihini bilmeyenlere söyleyerek kandırıp geçiyor. O gençler de zavallı. Okumuyorlar, araştırmıyorlar, incelemiyorlar. Ha bak, aa bak böyleymiş ha diyorlar. Yazık bina en büyük hakaret, en büyük iftira. İmam-ı Azam şeyh imamlarından Zekim Zeynen biat edip onun cihadına Maddi manevi destek gönderirken, kendisi işi olduğu için gelemeyeceğine söylerken, özürlerini iletirken emevileri mi destekliyordu yani? Sarayın zindanlarında şehit olan imamlar o sarayları mı destekliyordu, o saltanatları mı destekliyordu? Yazık yani. Böyle bir iddia olabilir mi? Böyle bir iddia varsa da cahilliğin ve böyle içteki şey duyguların, cehaletten kaynaklanan hırslı duyguların aktarımından ibaret oldu. Başka bir şey olmaz. Onların dayattığı İslam'a, maliflerinin anlattığı İslam'da tarihe kayıt. Emeviler ne anlatmıştır, muhalifler ne anlatmıştır? Onlar tarihte zaten kayıtlar. İsteyen rahatlıkla buyursun, okursun, okuyabilir. Ama okuma özrümüz var. Geçmişin bütün tartışmalarına karşılık, birbirine karşı Müslümanların ortaklaşa kabul ettikleri vahye dayalı hususları ana başlık altında şöyle sırlayabiliriz. Mesela, geçmişte bütün tartışmalar var. Şah, sünni dünyası tartışmış. Bir sürü konuyu tartışmış. Ama bazı şeyler var bakın. Müslümanların yaşamından ortak gelen şeyler var. Tartışmalarının özetinden ortak gelen şeyler var. Mesela, salatın ikamesinde namaz olgusu, beş vakit kılınan namaz, sabah iki, öğle dört, ikindi dört, akşam üç, yası dört, cekat, ibadet, o günden bugüne kadar bütün tartışmalara rağmen gelmiştir. Hem şahada gelmiştir, hem Sünni dünyasında gelmiştir, hem Emevi de gelmiştir, hem Abbas'ı da gelmiştir. Ama birbirileri çıkıyor, kaldırıyor. Salat bu demek değildir diyor. Neden? Müslümanlar geçmişinde birbirlerini yedikleri halde, devletlerle kapıştıkları halde, kocaman kocaman savaşları çıkardıkları halde, bu namazı yaşam içerisinden hem fıkıhlarında hem yaşamlarında birbirlerine kılıç çektikleri halde getirenler, bu konularda müttefik olanlar, Tarihen sabitken bugün hangi akıl bunu kaldıracak? Bir tane akıl kaldırır. Tarihe karşı duygularını, düşüncelerini yanlış bir şekilde ret çeken akıl. Başka bir şey değildir. Kendini Rasul ilan eden akıl bunu kaldırır. Başka kimse değil. Emevilere muhalefet eden Şia, Emevilere muhalefet eden Hanefi mezhebinin temel görüşlerinden biri bunlar değil mi? İttifak etmemişler mi orada? Bugün salatın sözlük tanımlarından giderek namazı kaldıranlar hangi maksatla ve hangi yanılığı içindeler düşünmek gerekiyor. Oruç, vakitler, kıble, zekat, haç, caat, devlet, imam, imamet gibi tüm açılımlar, kavramlar bütün tartışmalara rağmen Müslümanların ortak noktası olarak tarihi bilgilerde sabittir. 1500 yıllık tarih içerisinde farklı bakış açılarıyla, farklı fıkıh kaideleriyle ama hep sabittir. Onun için bunları kaldırmak bugün yeni bir din icat etmektir. Geçmişin Müslümanları birbirlerine muhalefet içindeyken bile bunları yaşatmışlardır. Farklı düşünselerde birbirlerine karşı kılıç çekseler bunları yaşatmışlardır. Ve bu Müslümanların yaşantısından gelmiştir. Ha efendim şunu diyebiliriz. Bugün şekle büründü, özü kayboldu. O zaman getir kardeşim. Özünü getir. Özünü getir. Orucun özü bu de. Vaktin özü bu de, kübrenin özü bu de, zekatın özü bu de, namazın özü bu de, imamın, devletin özü bu de, imametin özü bu de. Niye kaldırıyorsun? Laikleşen bir Müslüman tipi oluşturmak istiyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Laikleşen bir Müslüman tipi. Hayatlarında İslam'ın ritüelleri olmayacak. Böyle bir Müslüman tipi oluşturmak istiyorlar. Bunun adına da ilim diyorlar kelimelerin sözlük anlamlarından giderek layıkleşen, namazını, orucunu, zekatını, cihadını, devletini, imamını, imametini ortadan kaldıran bir Müslüman tipi oluşturmaya çalışıyorlar. Böylece layıkleştirme faaliyeti son bulacak. Son bulacak. Yani Hristiyanlar nasıl Hz. İsa'nın getirdiği dini bugünkü şekle soktular, aynı şekilde Müslümanlarda sokmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde. Ayrıca Müslümanları yakinen takip eden Yahudiler, Hristiyanlar ve Budistler'in Müslümanların yaptıkları temel ibadetlerle ilgili bugünden farklı görüşleri yok. Yani Müslüman olmayanların kaynaklarında Müslümanların beş vakit namazı kıldığı aleyhine herhangi bir bilgi yok. Onlar şöyle bir şey demiyor. Müslümanlar bugün beş vakit namaz kılıyor. Aslında bu namaz geçmişte onlarda yoktu. Bizim tarihi bilgilerimiz Müslümanların salatı şu şekilde anladığını, bu konuda tartışmalar yapıldığını söylüyor diye bir iddiaları yok. Böyle bir ifadeye rastlanılmıyor. Tam tersine namazla ilgili veya diğer konularla ilgili tartışmalar ile ilgili tartışmalar yapılırken Yahudiler ve Müslümanlar Medine'de yaşıyor. Müslümanlar Kabe'ye doğru namaz kılmaya başlıyor ve aralarında tartışma çıkıyor terk ettiğiniz için Birbirine karşıt her dinin ilim adamları karşı olduğu dinlere ait araştırmalar yapıyor. Her zaman yapmıştır. Müslümanlar Hristiyanlığın, Yahudiliğin, Budizmin üzerine araştırmalar yapmış. Onlar da Müslümanlar üzerlerine geliyor, Müslümanlık üzerine araştırmalar, Müslümanlar üzerine araştırmalar yapıyor. mantığı mantıki tartışmalarını yapıyorlar, ortaya koyuyorlar. Kitaplar yazıyorlar, reddiye kitaplar yazıyorlar. Bütün bu bilgilerde Müslümanların tarihinden namaz silinmiş değil. Ama bugün bir Müslüman çıkıyor, kendini resul ilan edercesine böyle bir şey yok diyor. Neye göre yani? Müslümanların tarihinden sabit, Müslümanların karşı olduğu, sürekli tartıştığı Yahudilerin, Hristiyanlığın, Budistlerin tarihinde sabit, Müslümanların hayatında bir namazın olduğuyla ilişkili, bir kıblenin olduğu ile ilişkili bilgiler sabit. Ama bugün aklı evvel sivri zekalı birisi çıkıyor, diyor ki yok böyle bir şey diyor. Ne yazık ki Müslümanların düşüncelerine, aklına, mantığına, yaşamına laiklik yani sekülerizm girdikçe Müslümanlar kendilerini tarihinden koparmaya çalışıyorlar. Müslümanlardan bazıları kendilerini tarihinden koparmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni Müslümanların tarihinin onlara, İslam'a dair ciddi sorumluluklar yüklemesidir. Nedeni bu. Zaten asıl mesele burada değil mi? Müslümanların İslam'ı Hristiyanlardan, Yahudilerden ayrı, tarihlerinden gelen özde, biçimde yaşama aktarma sorumluluğunu taşıması asıl sorumlulukları böyle değil mi? Asıl mesele burada, asıl mesele burada, esas mesele burada. Müslümanlar Hristiyanlardan, Yahudilerden farklı tarihlerinden gelen dini özüyle ve Resul'den öğrendikleri tarihinden gelen sabit oldukları biçimde yaşama aktarma sorumluluklarını taşıyorlar. Ve taşımaları gerekiyor. Geçmişteki bütün alimlerin, hadisçilerin, tefsirlerin, fakihlerin tartışmasının özü bu. Biz dinimizi Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi değil, kendi özleri içerisinde yaşayacağız iddiasındadırlar. Bunun için bu çalışmaları yapmışlar. Bunun için birbirine girmişler. Bunun için birbirlerine reddiyeler yazmışlar. E bu bilgilerden bizim istifade etmemiz gerekiyor. Ama bazıları hayır diyor. Şöyle yapılmak istemiyor. Layıklar gibi namazsız, oruçsuz bir din, kıblesiz bir din, helalı, haramı tanımayan bir din, Hristiyanlık gibi örnekleyelim. Çağın bireysel ihtiyaçlarına göre tevil edilmiş bir din ortaya konularak Müslümanların tamamen layıkleştirilmesi Hristiyanlaştırılması öne çıkarıyor. Bunu bazıları birek yapıyor, bazıları böyle bir oyunun içinde olduğunu farkında bile değil. İnşallah Müslümanlar gerçeği görenlerden olur. İnşallah hepimiz gerçeği görenlerden oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın.